1491, numaralı konu, İbni Mesud'un zikre istekli olması, evet, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, bir gün akşama kadar Allah'ı zikretmem bana iyi cins ve güzel atlara binerek Allah yolunda bir gün savaşmaktan daha sevimli gelir, Allah'ın zikrinden başka şeylerden konuşmak Abdullah bin Mesud'a ağır gelirdi, Abdullah bin Mesud bir gün, fecrin doğuşundan sonra konuşan bir grup insan gördü, bunun üzerine onları konuşmaktan nehyederek, siz buraya namaz kılmak için geldiniz, bunun içinde yanamaz kılacaksınız ya da susacaksınız dedi